1932 yılında, Hasan Kale'nin Alvar köyünde doğdu. Asıl adı, Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars'a, daha sonra Erzurum'a yerleşti. Çocukluğu köyünde geçti, zaman zaman komşu köylere gitme olan ağı bulduysa da daha başka yerlere gidemedi. Okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi, sonraki yıllarda ise dışarıdan sınava girerek diploma aldı. Küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendi, hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi, kendi aşıklığı ve şiir yazmaya başlaması 18 yaşından sonradır. Rüyasında gördüğü bir kıza aşık oldu, kısa bir süre sonra da kızı kaçırdı. Birkaç ay geçmeden evliliği geçimsizliğe ve huzursuzluğa dönüştü. Bunun üzerine, karısının ailesi, kızlarını alarak başka biriyle evlendirdiler. Bu dönemden sonra, dertli mahlasıyla şiirler yazmaya, türkü söylemeye başladı. Konya Aşıklar Bayramı'na, aralıksız katılan yedi aşıktan biridir. Eski aşıkların dışında, yetiştiği, Huzuri Baba, Nihani, Cevlani, Efkari, Murat Çobanoğlu'nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi aşıklardan, gelenek ve usul öğrendi. Katıldığı yarışmalarda da, birçoğu birincilik olmak üzere çeşitli ödüller aldı. 1980'li yılların başında Erzurum'da bulunan Doğu Ozanları Derneği'nin başkanlığına getirildi. Ayrıca ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verildi.